1873 numaralı konu, yorgunluktan çöken ve yürüyemez hale gelen devenin, Abdullah bin Kurt'un duası üzerine ayağa kalkması, Abdullah bin Kurt şöyle anlatıyor, Halit bin Velid'le yaptığım bir yolculuk sırasında devem yorgunluktan yürüyemez oldu, ne yaptımsa bir türlü kaldıramadım, tam bırakıp gidecektim ki aklıma dua etmek geldi, bunun üzerine Allah Teala'ya yalvardım, böylece devem ayağa kalktı ve yolumuza devam ettik.